Evlenmeden önce, okulda, askerlikte veya yeni taşındığımız bir yerde insanları tanırız, tanımaya çalışırız, çevremizi tanımaya çalışırız. Hatta dostlarımızı, arkadaşlarımızı bu sayede belirleriz. Kadın için de, erkek için de bunlardan daha önemli olanı nedir biliyor musunuz? Bir insan için en önemli şey kuşkusuz Rabbini bilmektir, tanımaktır. Her insan her şeyi yaratan, eşi benzeri olmayan Allahu Teala hakkında doğru bilgilere sahip olmaya çalışmalı. Kişinin Allahu Teala'yı doğru şekilde bilmesine marifetullah dendiğini de okuyoruz. Bugün birçok kişi de Allahu Teala'nın varlığı, iman ya da İslam konularında bir kafa karışıklığı olduğunu gördük. Birçok kardeşimiz, Rabbi hakkında yeterli bilgiye, açık seçik fikirlere sahip olmadığı için, maalesef küfürle iman arasında dar bir çizgide duruyorlar. Ve birçoğumuz, imanlarımızı son nefesimize taşıyamıyoruz. Ve birçok kişideki iman zayıflığının sebebi, Doğru bir Allah bilgisine sahip olmamak. Bulutlar dağılıp bulanıklıklar giderilerek zihinler duruldukça her şey çok daha açık, seçik bir hale gelecektir. İşte bunun içinde bir insanın Allahu Teala'yı tanımaya her işini, gücünü bırakıp hemen başlaması gerekmektedir. Peki bu nasıl olur? Ben çocukluğumdan beri Allah Celle Celaluhu hakkında bilgiler ediniyorum. Eşinin, benzerinin olmadığını, her şeye gücünün yettiğini biliyorum. Daha bu çocukluk yıllarımda, hatta ilkokulda annem babam anlatmasa da öğrendiğim şeyler. E bunun dışında mı bazı şeyler var? Evet, var. Tahkiki iman var, taklidi iman var ve hakiki iman var. İlk önce biz insanlar... Takliyedi bir iman sahibi oluyoruz. Yani duyduğumuz bilgilerle insanların bize aktardığı, ailemizden aldığımız, okuduğumuz kitaplardan yani bir şekilde nedir, neden böyledir bunların ayrıntılarına inmeden imanımızı gerçekleştiriyoruz. Buna taklidi iman deniyor. Bunları ilerleyen dakikalarda örneklerle kolay anlaşılsın diye bir kez daha işlemeye çalışacağız ama kardeşlerim şu konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Allah'ın birliği konusunda biz insanların, aklımızın düştüğü bir ikilem var. Kainatta her şey allah Teala'nın birliğini gösterir. Bundan başka bir ihtimal zaten imkansızdır. Fakat tek bir Rabbin her şeyi birden nasıl yarattığını her an, Nasıl olur da her yeri görüp gözettiği? İşte buna benzer sorular bir türlü aklımızdan çıkmayabilir. Bunlar normaldir. Anlayamıyor olmamız normaldir. Şimdi aklımız bir taraftan bize Allah birdir, başka türlü olamaz derken bir taraftan da bu nasıl olabilir diye soru sorabilir. Bunun bir sebebini Sizlerle paylaşalım, ardından inşallah diğer mevzulara geçelim. Ama ilk önce burayı iyi bir şekilde anlıyor olmamız lazım. Kardeşlerim, Allah'ın birliği sonucuna insan, dünyada gözü önünde yer alan sayısız delillerin ortaya çıkardığı bir gerçek olarak buna varır, kolay bir şekilde bunca karıncanın, efendim örümceklerin, Havadaki bunca dengeli yaratılan tam insanoğlu için ne gerekiyorsa o şekilde ayarlanmış olan bunca dengeli olaylardan vesaire, evet Allahu Teala birdir, eşi ve benzeri yoktur denilebilir. Nasıl olabilir sorusuysa konunun farklı yere çekilmesidir. Bu da her birimizin olmasa da bazı kardeşlerimizin aklına gelebilir. Kendi açısından kendi zaaflarıyla beraber bir insan haşa kendini ilah yerine koyarak bunu anlamaya çalıştığı için bunun cevabını alamaz. Mevzuyu anlatabildim mi? Yani biz kendi aklımızla kendi kabiliyetlerimizi veya bazı konulardaki kabiliyetsizliklerimizi Allahu Teala'yı tanırken, zatının kudretini anlamaya çalışırken Mukayese yanlışlığına girdiğimiz için kendimizi burada ister istemez Allahu Teala'yı haşa anlayın derken kendimizi de bir sanki ilah yerine koymuş oluyoruz. Kendi aklımızda bunu değerlendiriyoruz. Oysa bilmek ayrı bir şeydir, algılamak ayrı bir şeydir. Bir örnek verilir, bunu bir kez daha sizinle paylaşalım. Şimdi, Ortaokul sıralarından itibaren şunu biliyoruz. Güneşin merkezinde sıcaklık ne kadar? 15 milyon derece. Bilim insanları bunu söylemişler. Değil mi? 15 milyon derece. Biz buna inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Fakat 15 milyon derece sıcaklığın nasıl bir şey olduğunu bir anlat deseler anlatabilir miyiz? Hayır. 40 derece, 45 derece, 50 derece tamam. Veya suyun kaynama derecesi, elimizi kaynayan suya değdirdik, haşlandı, 100 dereceyi anladık. 15 milyon dereceyi nasıl anlarım? Bunu algılayabilir miyim? Hayal bile edemem. Lakin bilimsel hesapların bir sonucu olarak öyle bir güneşte böyle bir sıcaklığın bulunması gerektiğine inanmakta ne yapıyoruz? Zorlanmıyoruz. Veya çok kısa bir örnek daha vereyim. Uzayda genişleme söz konusu, dünya diğer galaksilerin içerisinde bir okyanusa bir cımbızın batırılıp çıkarılması kadar bile bir yer teşkil etmiyor dense ki böyle de söyleniyor değil mi? Biz buna inanıyoruz ama bunu hayalinde bile şöyle bir mantık çerçevesinde bir şeyler aradığımız zaman zorlanıyoruz ama bilimsel hesabın sonucu böyle peki. Güneş'e tekrar dönelim. Bütün alemi kuşatan ısısıyla veya ışığıyla güneşi tanıyoruz. Denizin yüzünde, akarsuyun kabarcıklarında güneşin yansımasını görüyoruz. Herhangi bir anda, dünyanın neresinde olursa olsun, dünya üzerindeki sayısız pencerelerde, kabarcıklarda, cam parçalarında, aynalarda, insanların, hayvanların göz bebeklerinde... Ne var? Yine aynı güneşin ışıltısı parlıyor. Yani aynı anda dünya ile beraber diğer gezegenler, aylar, bütün yaratılanlar Allah'ın diledikleri güneşten ışığını alıyor. Şimdi bütün bunlardan birinin veya binlercesinin eksik olması, sayısının şöyle veya böyle olması güneş içerisinde bir değişikliğe yol açmıyor. Onun ışığı bütün renkleriyle beraber bir su kabarcığında nasıl parlıyorsa, kocaman okyanus yüzeyinde de, gezegenlerin yüzünde de öylece eserini gösteriyor. Bunu sizlerle neden paylaştık? Bir tecelli var. Güneşin tecelliisi var. Peki tecelliyi nasıl anlayacağız Allahu Teala'yı tanırken? Allahu Teala'nın sıfatları, isimleri ve fiilleri var demiştik. Bunların bir şeyde eserinin görünmesi şeklinde tecelliyi tanımlayabiliriz. Yani belirtisi, izi nasıl güneş aynı anda farklı farklı yerlerde tecelli edebiliyorsa, görünebiliyorsa, güneşin izlerini anlayabiliyorsak Allahu Teala'yı tanırken de neyi düşüneceğiz? Kainattaki her bir varlık yer ve gökler Rabbinin fiillerinden kendi kabiliyeti oranında bir nasibe kavuşur o güneş örneğinde verdiğimiz gibi. Buna bakacak göz lazım sadece, görmek ve bakmak arasında fark var. Örneğin sonbaharda yapraklar sararıyor, yazın daha farklı bir hale bürünüyor, arıya bakıyorsunuz arının balında, karıncanın yuvasında… Gökyüzündeki yıldızlarda, küçücük bir örümceğin ağında onun sonsuz ilminin yansımalarını görüyorsunuz. Tohumlarda, yumurtalarda onun hayat vermesiyle canlandığını görüyorsunuz. Onun konuşturmasıyla bülbüllerin şakadığını, deniz dibinde balinaların kendi kendilerine garip garip sesler çıkardığını Gökte bulutların şimşek naralarıyla rahmeti müjdelediğini görüyorsunuz. Yine onun doyurmasıyla bir uğur böceği yaprak üzerinde bir kuzu anneciğinin memesinde rızkını buluyor. Milyar mı, trilyon mu, katrilyon mu fark etmez. O güneş örneğinde olduğu gibi güneşten bir şey eksilmediği gibi aklınıza getirin hepsi aynı anda aynı yansımaları, tecellileri kendinde bulur, payını alır. Yer ve gökler Rabbinin fiilleri karşısında nasibini alır. Koca bir kainat yeri gelir damla kadar küçücük bir hal alır. Kardeşlerim, Ziya Paşa'nın bir mısrası vardır. İdraki meali bu küçük akla gerekmez, zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Yani aklımızın almadığı yerler illaki olacak. Bugün bir şeyin olup olmadığını, nasıl olduğunu anlayabilmemiz için zıddıyla bir şeyleri öğreniyoruz. Uzun dediğimiz zaman kısayı bildiğim için konuşuyorum. Veya zengin diyebilmem için fakir tanımını bilmem lazım. Tehlikeli dediğim zaman bir olaya, tehlikesiz veya ona göre daha az tehlikeli bir şeyi bildiğim için konuşuyorum. Ama Allahu Tealayı, "Allah Celle Celaluhu şudur?" diyebilmem için, Zıddı olması gerekmektedir. İşte burada da bizim aklımızın durduğu anı yaşarız. Her bilginin belli bir elde edilme tekniği vardır. Allahu Teala'yı daha iyi tanımaya çalışacağız nasıl bilmemiz gerekiyorsa. Evet, bir öğrenme yöntemi var. Yöntemsiz bir bilim olmaz. Lakin manevi bilimlerin yöntemleri maddi bilimler gibi değildir çünkü orada beş duyu ile o organlarla çalışan bir sonuca götürecek bilgiler gerekmektedir. Bu yöntemler gibi değildir. Bir insanın Allahu Teala'yı anlayıp öğrenmesinde en çok kullanılan üç tane ana yöntem var. Bunlardan bahsedelim. Birincisi akıldır kardeşlerim. İkincisi nakildir. Üçüncüsü kalptir. Nedir bunlar? Akılla başlayalım. Maddi bilimlerini biliyorsunuz. Zaten bu kullanılan bir yöntemdir. Akıl yolu bunun esası bugünkü konumuzla ilgili. Allahu Teala'nın fiili sıfatları olan işte dünyadaki bunca akıl sır erdiremediğimiz muazzam yaratılışlara hesap kitabı İlahi düzene bakarak Allahu Teala'yı anlamaya çalışmak bu ilk yol. Allahı Celle Celaluhu anlamak ile ilgili akıl yolu. Çünkü biliyoruz ki her sanat eseri onu yapan sanatkarın yeteneklerini, hünerlerini taşır. Aynen onun gibi ilahi bir yaratılış eseri olan şu evrende onu yaratanın hikmet. Efendim, rahmet, ilim, kudret sıfatlarının görünümlerini taşır. Akıl yoluyla bu şekilde bilinir. Kur'an-ı Kerim'de neler anlatılır neler? Tuzlu suyla sıcak suyun birbirine karışmamasından tutun, örümcek ağına kadar, demirin yaratılmasından, çocuğun anne karnındaki hal ve hareketlerine kadar, Gökyüzünde şakıyıp duran şimşeklerin oluşumundan tutunda arılara kadar neler neler anlatılır. İşte bunlar akıl yoluyla bilinir. Bunların bir tesadüf eseri olarak ortaya çıkmayacağına akıl kolaylıkla kanaat getirir. İkincisi nedir? Nakildir. Genelde nakil, fıkıh alimlerimiz aklımıza gelir. Onların uğraştığı e, alandır. Bu yöntemin esası da Allahu Teala'nın elçileri yani peygamberleri vasıtasıyla bizlere tebliğ ettiği bilgileri düşünürler, bunlardan yola çıkarlar ve Allahu Teala'yı anlamaya çalışırlar. Yani Allahu Teala'yı kendisinin bize Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in açıkladığı bir biçimde bilmektir. Yine Kalp yolu da vardır, özellikle tasavvuf erbaplarının, ehlinin kullandığı yöntemdir bu. Bu da aslında ikinci örnekteki gibi Peygamber Efendimiz'e dayanır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yolun temeli de kişiyi nefsinin boş hevesleri ve arzularından arındırmaya, yani nefsini temizlemeye çalışmak, Allahu Teala'yı daha çok zikrederek, kalbini arıtmak, takvaya ulaşmaya çalışmak ve Allahu Teala'nın yaratmış olduklarına daha tefekkür edici, daha dikkat edici şekilde bakmaya çalışmaktır. Bu üç mevzu Allahu Teala'yı bilmek konusunda başvurulan nedir kaynaklar denilebilir. İlk bölümde sizlerle paylaşmıştık. Bizler taklidi iman Tahkiki iman aşamalarını daha önce paylaştık. Nedir bu? Hemen kısa kısa paylaşalım. Mesela taklidi iman adından da anlayabilirsiniz. Delile, bilgiye veya araştırmaya dayanmayan e, imana denir. Anne babadan kazanılan iman çeşidi de denilebilir buna. İslam toplumunda doğmuş veya bir şekilde orada yaşamış olmak... Bu imanın esas kaynağı oluyor. Taklidi imanın kazanılmasında çevrenin etkisi büyük adından da anlaşılacağı gibi, taklidi iman görmeye veya görülenlerin hayata uygulanmasında dayanan bir iman türü. Ben böyle gördüm. Benden öncekiler de böyleydi şeklinde. İnsanın bilgiyi, bilginin esas kaynağı ve Allahu Teala'nın nuru olan Akıldan değil, başka insanlardan alması taklidi iman. Tabi bununla beraber taklidi iman olumsuz bir şey midir? Elbette değil. Bir delil, bir hüccet olmadan inanmak deniyor. Taklidi iman da evet imandır. Zira taklit, tahkiki hazırlayan adımlardan biri. Yani mertebe mertebe, adım adım devam ediyor bu taklidi imanın delile dayanmaması nedeniyle ne yapabileceğini, sarsıntıya uğrayabileceğini söyleyebiliriz. O yüzden bunu tahkiki imana dönüştürmek gerekmekte. Şunu da söyleyelim, alimlerimize göre iman, Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini dil ile söylemek, kalp ile tasdik etmek. Yani... Dinimiz açısından taklidi imana sahip olan bir insanın da inandığı kabul ediliyor. Tahkiki imanla taklidi iman arasında temel fark, derece farkıdır. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi taklidi iman buydu. Tahkiki iman ne? İlk bölümde Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarının kainatta birçok tecellisi var demiştik. İşte insanın Allahu Teala'nın tüm evrendeki eserlerinden artık nasibi ne kadarsa o gördüklerine, görmesine daha doğrusu onun tek ve bir olduğuna kalpten inanmasına, bunu tasdik etmesine de tahkiki iman deniyor. Sağlam, sarsılmaz ve Artık şüpeden arınmış bir imandır. Tahkiki iman. Delil ve izlenime dayanan tahkiki iman, imanın en üst derecesi diye biliniyor. Kardeşlerim, Allahu Teala'yı bilmek demek, Allahu Teala'nın sıfatlarını bilmekle olur. Nedir bunlar? Zatî sıfatlardır. Subutî sıfatlardır. O sıfatların farkına varmak gerek. Onlardan da belli bir sırayla olmasa da birazdan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Bunları yaparken mesela Allahu Teala'yı tanımaya çalışıyoruz ya programımızın mahiyeti bu. Biz sadece o efendim zati, subuti, fiili sıfatlarının alemler üzerindeki tecellilerini bilmek. Yani bu rahmeti ilahinin farkına varmayı anlayalım yoksa Allahu Teala'nın yüce zatının mahiyetini anlamak değil çünkü onun zatı Celle Celaluhu zamandan, mekandan münezzehtir. Zamanları, mekanları O yaratmıştır. İnsanın zamanlı, mekanlı ve ölçülebilir olan madde alemini idrak ettiği o duyu organlarıyla bir cisim gibi Allahu Teala'yı haşa algılayamayacağımızı da bilmek lazım. Yarattıklarından hiçbir şeye benzemez. Şimdi o e, efendim, sıfatlarından şöyle içimize sindire sindire tekrar edelim. Allahu Teala bir mekana bağlı değildir. Bir yerde, bir tarafta değildir. Zamanları, yerleri, yönleri o yaratmıştır. Cahiller onu arşın üstünde veya yukarıda sadece gökte sanır. Arşı da, yukarısını da, aşağısını da o yaratmıştır. Mekandan münezzehtir. Allah Celle Celaluhu şurada yoktur denilemeyeceği gibi sadece buradadır da, denilemez. Sonradan yaratılan bir şey ezeli olana yer olamaz. Dünyanın zaten daha sonrasında yaratıldığını biliyoruz. Hiçbir şey yokken Allahu Teala vardı. Dolayısıyla bir şeyin Allah Celle Celaluhu madde, cisim değildir. Benzeri, ortağı, zıddı yoktur. Bildiğimiz düşünebileceğimiz şeyler gibi değildir. Nasıl olduğu anlaşılamaz düşünülemez. Akla gelen her neyse o da yanlıştır. O kainatın ne içinde ne de dışındadır? İçinde dışında olmak var olan iki şey arasında düşünülebilir. Bir odanın ya içerisindesindir, ya dışında, Halbuki kainat, Hayal mertebesinde yaratılmıştır. Hayal mertebesindeki alemin devamlı var görünmesi Allah'ın kudretiyle var oluyor diye yazılır mektubatta. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allahu Teala'yı bilmek demek onun sıfat ve fiillerinin yarattıkları üzerindeki tecellilerine vakıf olmak demektir hepimiz Allahu Teala'yı bilmeliyiz, tanımalıyız. Onunla hukukumuzu anlamalıyız. Allahu Teala da kendisini tanıyalım diye zaten her imkanı vermiş. Düşünün. İlk yaratılan insan Adem Aleyhisselam ona da bilgiler veriliyor. Son gelecek insana da. Kur'an sırf Allah'ı tanıtmak için gelmiştir dense diyorlar. Eserlerde bu yeridir. Yanlış olmaz. Çünkü insanın yeryüzündeki bütün hayatı Allahu Teala ile ilişkisi etrafında döner durur. Gerçekten öyle değil mi? Bebek halindeyiz. Annemizden doğuyoruz. Annemiz bize bakıyor gibi ama annemizi yaratan Allah Celle Celaluhu. Yemek yiyoruz, yemeği yaratan Allah Celle Celaluhu. Ölüyoruz, öldükten sonra tekrar yaratacak, diriltecek olan Allah Celle Celaluhu. Onu tanımak ya da tanımamak, işte bütün mesele bu desek yanlış olmaz. Ancak Allah'ı bilmek dendiği zaman onun da bir sınırı var. Aslında bunu bilimde itiraf ediyor. Kafa yorulmamış mı daha önce? Yorulmuş, çok çok. Allah'ın zatını kavramak, yani nedir, nasıl bir varlıktır sorusu derin bir bilgisizliğin girdabıyla karşılaşmış. Cevap, Bakara suresinde zaten geçiyor. El-Bakara suresinin 255. ayetinde mealen, Onun bildirdiklerinin dışında insanlar, onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak ihata edemezler. Peki Allahu Teala bize örnek olarak hangi kapıları açıyor? Kendini tanıyalım diye. İlk önce şu kainata bir baksak, kalın kalın kitapları okumaya, bu konuda yüzlerce saat videolar izlemeye gerek yok. Her insan vicdanıyla beraber baş başa kaldığında Şöyle bilebildiklerine baksa, en basit bir tabirle devam edelim yolculuğumuza. Tarla kiminse, mahsul kimindir efendim? Evet, onundur. Deniz kiminse, içindekiler onundur. Kumaş gibi dokunan yapraklar, patiska gibi rengarenk işlenen bu çiçekler, konserve gibi hazırlanan bu meyveler, Çiçek çiçek desen desen halı gibi örülen ve dokunan bu yeryüzü, yıldızlarla, galaksilerle süslenen şu sema, Allah'ın varlığını, birliğini bizlere göstermiyor mu, okutturmuyor mu? Bir mektup düşünün. Nasıl ki bir mühürle damgalanmış bir mektup, o mühürün sahibini gösterirse mektubu elinize aldığınız zaman, daha açmadan önce kimden geldiğini bize anlatırsa, bir elma ağacının başındaki bir çiçek de bir mühürdür. Yaratıcısının ismini okutturur. Bütün yeryüzündeki çiçekler aynı yaratıcının ismini okutturur. Evet, elma ağacı da bir mühürdür. Bu ağaç kimin turasıysa, kimin nakışıysa, Elbette o ağaçlar onun mühürleridir. O ağacın bulunduğu bahçede bir mühürdür. O bahçede yetişen bütün bitkiler tek bir yaratıcıyı gösteren bir mühür gibidir. O bahçenin bulunduğu ova yine yaratıcıyı işaret eder. Bütün yeryüzü, daha bütün bilinmezlikleriyle beraber, daha da büyük bir mühürdür anlayana, görene. Bütün üzerindeki varlıkları, Hâlık'ın, yaratıcısının olduğunu gösterir de durur. Bütün insanlarda el, yüz, göz gibi organlar var değil mi? Bunlar aynıdır. Senin de, benim de, iki gözüm, iki kulağım var deriz. Her bir insanın, Siması değişiktir ama. Yüzüne bakarsınız ancak andırır, birebir değildir. Parmak uçlarımıza bakarsınız, Kur'an-ı Kerim'de işaret buyrulmuştur. O da Kur'an-ı Kerim'de yazmasıyla beraber birçok insanın imanla şereflenmesine vesile olmuştur. Parmak izlerimiz birbirimize hiç benzemez. Kur'an-ı Kerim'de çok net bir ifade vardır. Bunlara ve daha daha nicelerine baktığınız zaman kardeşlerim çok büyük farklılıklarımız yokmuş gibi görünse de simamız ayrı, gözümüzdeki retina ayrı, parmak uçlarımız ayrı. Bu da Allahu Teala'nın birliğini istediğini, istediği gibi yaptığını gösteren bir mühür müdür? Evet. İnsan da yeryüzü sayfasında bir kelime gibi her harfinde Ayrı bir mana, her noktasında ayrı bir sanat ve hikmet gizli. Onlarca trilyona yakın hücreden örülen bu insan sarayında, her bir hücre bir nokta gibi ve bu her bir noktaya binlerce cilt kitaba sığdırılamayacak kadar bilgi yüklenmiş. Kim tarafından? Allah Celle Celaluhu, kendi varlığını ve birliğini, işte o mühür dedik ya her mektupta bir imza, bir mühür vardır, nereden geliyor, kim gönderiyor, bütün yaratılanlarda olduğu gibi Rabbimiz Celle Celaluhu kendi varlığını, birliğini böyle mühürlerle bize göstermek istiyor bu kainatın kitabında. Yine kitap derken Kur'an-ı Kerim de var elbette. O da kendi dilince bize sesleniyor Ey insanoğlu ömrünüz sınırlı gelin Rabbinize bilin diyor Lokman suresinde Kur'an-ı Kerim'de bakın Allahu Teala ilmini bize nasıl tarif ediyor Mehalen yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem denizler de mürekkep olsa Arkasından buna yedi deniz daha ilave edilse Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmezdi. Allah Allah. Bugün biliyoruz yeryüzünün dörtte üçü deniz, değil mi? Bunların içinde 11 bin metre derinliğinde olan yerler var. Mariana çukuru mesela dünyanın en dip yeri. Bu denizler mürekkep olsa. Bunlara yedi deniz daha ilave edilse yine de Allah'ın ilminin yazmakla tükenmeyeceği bildiriliyor. Bu bir örnek. Mesela hayatınız boyunca öğrendiklerinizi, bildiklerinizi bir yere yazsanız veya sizi, bizi boş verelim bir alim ne kadar acaba mürekkep kullanabilir? Mürekkepli bir kalem aldı, ne kadar bitirebilir? 100 kitap, 500 kitap, 1 milyon, 1 trilyon kitap yazsa acaba bir çay bardağı mürekkep yeter mi? Eee ilminizi yazmak için bir sürahi mürekkep gereksin veya 1 ton. Hiç mukayese edilebilir mi? İşin özü şu. Biz Allahu Teala'nın ilimlerinin sınırlarını bilemeyiz ve bilemeyeceğiz. Çünkü bu bizim algılama ve anlama kapasitemizin çok çok üzerinde. Biz sadece bizdeki verilen az ilim sayesinde Allahu Teala'nın ilminin mahiyetini, ilminin ne olduğunu biliyoruz. Ancak büyüklüğünü tahmin edemiyoruz. İşte burada onun ilmini hakkıyla bilmediğimizi ya da bilemeyeceğimizi bilmek de bir ilimdir. Allahu Teala'nın ilmi neyse, kudreti de, görmesi de, işitmesi de, iradesi de öyle sonsuzdur. Şimdi böyle bütün sıfatları sonsuz olan bir yaratıcının sadece ilim sıfatını bilemiyorsak bütün o sıfatların sahibinin zatını hakkıyla bilmemiz Elbette mümkün değildir. Bugünkü programda bir iki defa tekrarladım. Üçüncüsüyle bitirelim. Öylesine bir nesneye bakarız. Aklımız başka yerdedir. Bir şeyi görmeyiz, fark edemeyiz. Bazen gözümüzün önünde bir çukur olur. Evet, oraya doğru bakıyormuş gibi görürüz ama anlayamayız çukura düşüveririz. Derler ya, Gözünün önündekini bazen göremiyorsun diye bakmakla görmek arasında büyük bir fark var. Allahu Teala görebilenlerden eylesin. Allahu Teala ve Tekaddüs Hazretleri kendisini nasıl tanımamız gerekiyorsa, nasıl iman etmemiz, nasıl ibadet etmemiz gerekiyorsa onları bizlere nasip eylesin. Ve bu öğrendiklerimizi Son nefeste dahil olmak üzere aklımızdan çıkarmasın, Nefsemizde baş başa eylemesin. Diğer kardeşlerimize de öğrendiklerimizi düzgün bir hal ile anlatabilmeyi nasip eylesin. İnsi ve cinni şeytanların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Sürçülisan ettik affola. Bir başka yayında... Tekrar sizlerle olabilmek ümidiyle efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyedine Muhammed ve nebiyyine Muhammed.